Değerli Burç Efendim Dinleyicileri Bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün çok değerli bir kari dostumuzla beraberiz. Hafız Nebi Yaşar, kendileri 2014 Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birincisi oldular. Evet Nebi Hocam hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin hocam. Evet hocam her zaman olduğu gibi, her programda olduğu gibi yine sözlerin en güzeli olan Allah kelamı ile başlayalım istiyorum. Fussilet suresi 30 ila 36. ayetleri okuyacaksınız değil mi hocam? Evet. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnna ladin, "Kâlû Rabbûn Allahû, تنزل عليهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ AL LATAKHAFU WA LA TAHZANU WA EBŞIR BIL Nehn olaya, okum fil hayatı dünya, ve sun kun wa نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الْفُتُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنَ senet olası iyi ah, 119. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة Nebi Yaşar hocamız Fussilet suresinin 30 ila 36. ayetlerini okudular. Fussilet suresinin 30 ila 36. ayetlerinin meali şöyle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 bir vesveses seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir. Her şeyi mükemmel darzda bilir. Mehalini verdiğim ayeti kerimeler Fussilet suresinin 30-36. ila 36. ayetleriydi. Evet nevi Yaşar hocamıza teşekkür ediyoruz hocam ee, Gayet güzel bir kıraat sundunuz Allah razı olsun hocam Hocam bu dünya birinciliğine geleceğiz ama Önce şunu sormak istiyorum ben size Bu Kelamullah ile ilk ne zaman nasıl ve kimin vesilesiyle tanıştınız desem Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de ilk tanışmamız Ben kendim bu arada Aslan Çanakkale alayım Evet Biga'da ilkokul yıllarında camiye vakit namazlarına gitmeye başladım. Hoca efendilerin cehri namazlardaki okuyuşu, müezzin efendilerin minarelerdeki ezan okuyuşları benim kalbimde bir şeyleri kıpırdatıyordu böyle. İlkokul döneminde? okul döneminde. İlk okul döneminde. Evet. Dolayısıyla kulaktan dolarak yani kulaktan dinleyerek camilerde müezzinliği ve bazı sureyi celilleri işte Fatiha gibi veya okunan diğer zammı sureleri ezberledim. Daha sonra da güzel okumaya merak sardım. Namazdan sonra okuyan mihrabiyeler vardı evet. malumunuz Hocaefendilerden. Bir kadar bizim bir camimizde bir hocama talep ettim. Dedim ki, hocam böyle güzel okuyan bir kaset yani kim okuyuyordur ben bilmiyorum ama bir verseniz dinlesem de ben de onun gibi okumaya çalışsam diye. Mustafa İsmail malumunuz, Mısırlı en, meşhur okuyucu. En doğru ismi verdiler evet. değil mi hocam? Mustafa İsmail'in bir kasetini bana verdi di ki Abdus Samet var dedi ama onun kastini bulamadım Mustafa İsmail dedi peki dedim bunu nasıl okuyor dedi ki o da güzel okuyor ama Abdus Samet gibi değil dedi <gülüyor> evet. biz daha sonra onun asıl okuyucu onun olduğunu evet. farkına vardık Neml süresi hiç unutmuyorum eve gidip ilk dinlediğimde dedim benim yani dinlemek istediğim yani bu adam dedim aradığımı gün, buldum evet, aradığımı buldum ve o ilk tanışmamız nem süresiyle oldu ve diğer artık ondan sonra diğer kasetlerini kendim buldum, satın aldım. Onları dinlemekle başladım. İlkokuldan okuldan sonra zaten İstanbul'a hafızlığa geldik. Devam evet, etti yani böyle. İlk tanışmanız cami hocalarıyla evet. oldu diyorsunuz, ne güzel. Sonra İstanbul sayfası açıldı, hafızlık yaptınız tabi. Kıraat evet. dersleri evet. aldınız. Evet. Gözcü Baba da İbrahim Tanrıkulu hocamız da. Evet. Değil mi? Hocam. İbrahim, evet hocam. O süreçten biraz bahseder misiniz hocam? Hem hocanızdan da bahsedin bu arada. Eyvallah. Ben tabi bu biraz önce bahsettiğim gibi kasetler dinleyip camilerde işte müezzinlik yapmaya, ezan okumaya başladım. Sekiz yıllık sistemi ilk tuttuğu kişilerden biriyim. Sizi vurdu yani. Bizi vurdu. <gülüyor> İlkokul beşten sonra hafızlığa gitme niyetimiz vardı fakat sekiz yıl şart olunca altı yedi sekizin sınıfı Biga'da okumaya karar verdik. Evet. Biga'daki camide o bahsettiğim hoca efendi dedi ki sen zekisin seni hafız yapalım. Orada bir iki sayfa bize ezberlettirdi biraz Allah ondan razı olsun. Aynen. Sonradan da bizim Biga'mızın müftüsü vardı Veysel Yıldız hocamız. Allah selamet versin. Hala amin, da görüşürüz kendisiyle. İstanbul'a İbrahim Hoca ile irtibata geçerek dedi ki senin İstanbul'a gidip hafız olman lazım. Burada dedi başka bir şey yapma. da söyledi. Sağ olsunlar gönderdiler buraya. İbrahim Hoca'mızın Kur'an kursunda, Gözcü Oba Kur'an kursunda hafızlığımızı yaptık. Hafızlığı bitirdikten sonra İbrahim Hoca'mız dedi ki sen biraz daha okuman lazım. Sadece hafızlık etmez. Kıraat ilmini de aşireyi bizi Allah ondan razı olsun okuduk. 2004'te icazet aldık. Evet. İstanbul'da bir 4 yıl kadar öyle bir malimiz oldu. 2004 yılında bu dinlediğimiz Mustafa İsmail Sıddık meşavi ve diğer e, kari okuyucular evet. meşhurinden dediğimiz okuyucuları daha yakından yani yaşadıkları yeri görme Arzusu olmaya başladı. Evet tanırsınız de Rıza Günay hocamız evet, var. Evet. O 2003 yılında bir selam, sene öncesi selam gönderelim bu Eyvallah. arada Rıza hocamıza. Rıza hocamıza Allah selam evet. versin kendisini çok seviyoruz biz. Aynen öyle hocam. İyi bir okuyucu, iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Aynen öyle. Kendisi oradaydı irtibata geçtik dedik bizden yaşça biraz büyük abi dedim ben de oralara gelmek istiyorum bu okuyucuların yaşadığı yeri okudukları yerleri teneffüs etmek istiyorum görmek istiyorum böyle içimizdeki bir aşk var 17 yaşındaydım işte gitti kendi başımıza vize aldık pasaportumuzu çıkardık atladık Mısır'a gittik bir buçuk sene kadar Kahire'de işte Ahmet Nainat bilirsiniz Fethel o zaman sağdı Allah rahmet eylesin şimdi vefat etti onlardan böyle feyiz almaya yani Kur'an'la hal olup daha güzel okumaya bir aşk meselesi bu yani. Bizde evet. ilk bu aşkı uyandıran Mustafa İsmail. Değil mi? Kendisi 1978'de vefat etmiş. Biz göremedik. Evet. Ama torunlarını bulduk. Kendisini tabii torunlarında kayıtları bulduk, dinledik. Yani hani küçük bir çocuğun eline şeker verince sevinir ya öyle bir sevinç oluyordu bizde o zamanlar. Değil mi? Hala daha da onlar hakkında bir şey duyunca böyle kalbimiz ayrı atıyor yani. Evet. Ve o bir ekol artık evet. Mustafa İsmail değil mi? Yani şu an e, onun izinde giden o kadar çok kari var ki ve hakikaten dediğiniz gibi Kıraat alanında şu an dünyada belki de en çok takibi e, olan zatı muhterem. Evet. Ben rahmet Amin. Belki de e, yüzlerce binlerce onun gibi okumak isteyen genç kardeşimiz, kari dostlarımız var değil mi hocam? Evet. Hakikaten hoş bir tat bırakıyor dinlediğiniz zaman. Evet. Ve sizi o ilk tanıştıran cami hocasına da hakikaten buradan teşekkürlerimizi sunalım çünkü sizi doğru adrese yönlendirmiş <gülüyor> <gülüyor> Abdü Samet kadar olmasa da <gülüyor> <gülüyor> bu da iyidir bunu dinle demiş ama Aynen. doğru şey demiş Allah razı olsun belki farkında değil ama hakikaten Mustafa İsmail manaya muvafak okuyor değil mi hocam? Tabii ki Son zaten aslın müfessirdir yani okurken tefsir noktasında yani karşı taraftaki kişi mesela Arapça bilmese okunan şeyi anlamasa bile okurken o tavrıyla karşı tarafa birebir hissettirmese de en azından mevzuyu hissettirip karşıdakinin kalbine hitabı yani çok iyi yapıyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Ciddi bir çalışma, bir alt çalışmaları var. Arka planı var bu okuyuşların. Tabii. Ki. Her önüne gelen hadi ben de bir Mustafa İsmail gibi okuyayım. Olmaz Zaman, zaman çok önemli. Değil mi? Mesela Mustafa İsmail diyoruz. Hani en erken bir kaydı mesela biz yaşlarındaki kaydı yok. Evet. İlk kaydı 40 yaşında. Yani bütün kayıtları 40 yaşından sonra. Belki 40 yaşına kadar ne ne okuyuşlar, okuyuşlar yaptı veya da o belki de 40 yaşından önceki hep çalışmaları, okuyuşları bir zemin hazırlığıydı evet. belki. O Ama, yüzden Allah'ın vermiş olduğunun kıymetini bilmemiz lazım. Evet Allah'a ne kadar hamd-ü etsek azdır. Evet. Bu Gözcü Baba'dan biraz bahsedelim hocam. Nasıl bir eğitim gördünüz Gözcü Baba Kur'an kursunda? Gözcü Baba Kur'an Kursu İbrahim Tanruklu hocamızın riyasetinde kendi, değil mi? Riyasetinde ve kendi çabalarıyla kurulmuş olan Kur'an kursu biz okurken gözbaba caminin altındaydı. Sonradan tabii yıkıldı, tekrar yapıldı. Sezai Baş hocamız var, hafızlık hocamız bizim. İlk başta bir talebenin oraya gittiği zaman yüzüne dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim dersi hepimizin çocukları alıyor ama acaba doğru okuyabiliyorlar mı? Tecvidine kadar kullanabiliyorlar. Evet. Çünkü şimdi yanlış okuyan bir kişiye hafızı yaptırdığınız zaman o yanlış kalacak kalacak ve düzeltmesi daha zor. Sıfırdan evet. öğrenen bir kişi ondan daha çabuk öğreniyor. Aynen öyle. Doğru Dolayısıyla orada yüzüne eğitimi yani bir 6 ay kadar evet. veya bir sene kadar yüzüne eğitimi. Kur'an-ı Kerim'i doğru ve hızlı okuyabilme tecvidli bir şekilde. O dersler veriliyor. Ardından hafızlık yapabilecek kapasitesi olan. Arkadaşlarımız. Işte, tabii hafızlığı hmm. yapmak için de herkes ister ki her oğlu Değil herkesin mi? hafızı evet. olayı. Herkes kendisi ister hafız Kesinlikle. olayım. Ama işte Allah da herkese nasip etmiyor bunu. <gülüyor> evet hocam. Hafızlık yapabilecek kişiler hafızlık yap... Maya, hı, aday olan aday olanlar kursta kalıp e, normal e, hafızlık Kuran kurslarındaki sistem bizim hafızlık sistemi dediğimiz şekilde hafızlık evet. yapmaya başlıyorlar kişi var ki 6 ayda bitiriyor kişi var bir yılda kişi var iki yılda i̇ki bu yıl. işin ortalaması iki yılda yıl değil yani mi? Evet. normal zekaya sahip bir çocuk günde bir sayfa ezberlemek de da rahat rahat hafızlığını yapabilir Evet imkansız değil yani. Evet yani İbrahim hocamız bize gelir bir konuşma yapardı. Yani o o sıkıntı mesela yazın biz herkes dışarıda top oynarken okulu tatil olmuş. Çocuk sesleri geliyor Hava biz içeride Havalar sıcak. <gülüyor> biz ders çalışıyoruz. Yani kafada bir derse veremiyorsun. işte çocuksun çünkü. İbrahim hocamız gelip bize bir konuşur. Bakın evladım siz bu anda şu anda böyle işlerden feragat ediyorsunuz. Dışarıda oynamaktan feragat ediyorsunuz ama ileriki yıllarda bugünün çektiğiniz sıkıntısının semeresini almanın sefasını süreceksiniz. Aynen öyle. Hocamızın <gülüyor> evet. konuşmaları yani İbrahim Hocamız Allah selamet versin. Yani Birazcık rahatsız Allah şifa versin. Amin amin hocam. Ben de öyle versin. aramıştım geçen günlerde. Evet. Hakikaten rahatsız olduğunu duydum. Rabbim şifalar evet. versin dediğiniz gibi. Evet. Allah razı olsun hakları hiçbirinin ödenmez. Evet. Müthiş bir hizmet başlatmışlar. Ülkemizde böyle dört bir tarafında ülkemizin. Kur'an'a hizmet eden ve hocam hep şunu görüyorum. Kur'an'a hizmet eden o hadimler, o büyüklerimiz son nefeslerine kadar bu hizmetlerine devam etmişler. Emeklilik yok yani değil mi evet. hocam? Ölene mesela, kadar devam etmişler ya. Ne kadar tatlı bir hizmet. İşte bu işin öyle bir mesela derler ya hocamızın din görrüllüğü yapanların emekliliği olmaz. Emekli evet. olduktan sonra bile gene görev yaparlar. Mesela İbrahim hocamız 65 yaşında emekli oldu. ...caminin de imamıydı aynı zamanda geziyor caminin. Şu anda emekli ve hasta olmasına rağmen geliyor Kendisi küçük Bakal köyde oturuyor. Maltepe'ye kıraat ilmi dersi vermeye gidiyor. Allah, bu bir aşk meselesi kesin. Kesin. Allah-u Teala bu dünyada yapmış olduklarının ecrini öbür tarafta inşallah fazlasıyla vereceğini anlıyoruz hepimiz. İnşallah hocam, biz de onu ümit ediyoruz. Sonra evet. kıraat eğitim aldınız, Mısır'a evet. gittiniz, bir buçuk Hı. iki yıl gibi bir zaman diliminde oradaki kariyerlerle tanıştınız. Evet. Mustafa İsmail'in torunlarıyla bizzat görüştünüz. Evet. Ses kayıtlarını aldınız, dinlediniz. Sizi en çok etkileyen ne oldu hocam Mısır'da o bir buçuk iki yıllık zaman diliminde? Neden çok etkilendiniz? Hangi kariden etkilendiniz? Hangi okuyuşlar sizi etkiledi desem? M M Mısır'da Ya da unutamadığınız da... bir hatıra var mı? Kur'an doğrultusunda. Şimdi e, unutamadığım hatıralardan bir tanesi e, Mustafa İsmail'in talebesi Fethi'l Melici. Allah, evet. Allah rahmet eylesin 2008 Aynen. yılında vefat etti. Kendisi bize orada babalık yaptı tabir yerindeyse. Hı. Biz e, kendisine diğer arkadaşlarla, Rıza Günay hocamızla ve Hüseyin Türkan diye bir arkadaşımız var. Hala kendisi Kahire'de, biz döndük, o hala devam ediyor. Onunla beraber kendisini bulduğumuzda dedik ki, biz Türkiye'den buraya sırf Kur'an-ı Kerim için geldik ve Mustafa İsmail için geldik. Bir daha soru, siz sadece bunun için mi geldiniz? Evet, sadece bunun için geldik biz. Hı -hı. Adam bizim bu tavrımıza o kadar hayran oldu ki, biz kendisine zaten hayranız da. Yani her gün telefonla arayıp, bugün nerede okuyorsunuz, bugün nerede programa çıkacaksınız, dinlemeye geleceğiz. Bir, iki, üç, beş, biz aramaya başladık böyle. Daha sonra kendisi arıyor. Aramaya başladı bizi, kendisi aramaya başladı. Yarın işte diyor ki, yarın falanca yere gideceğim. Orada programda okuyacağım. Geçerken ben sizin eve gelir, sizi alırım. Programdan sonra da getir, geri bırakırım sizi. Hay Allah razı olsun. <gülüyor> Sizleri talebesiniz. Siz yol parası vermeyin. O ki siz bu e, işe gönül verdiniz. Ben evet. gelip sizi alırım. Ondan sonra da geri bırakırım. Fethil Melici'nin yapmış olduğu bize bu... Yani bizim aşkımızı yüzde yüz daha fazlası iki katına çıkardı. Evet. Hakikaten Kur'an'ı okulu, yani sadece okumayla değil ahlakıyla da ahlak, ahlaklanmış bir kişiydi. Evet. Allah rahmet eylesin. Aynen. Yani etkilendiğim okuyuculardan birisi manevi evet. noktada. Evet. Yani hissiyat noktasında fethil melicidir benim kendi şahsım. Ve rahmetli oldu diyorsunuz Allah evet. rahmet eylesin. Allah. Babalık yaptı diyorsunuz değil mi? Aynı baba zaman. diye hitap ediyorduk. <gülüyor> Telefonu açardı <gülüyor> efendim baba diyorduk yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Ne kadar güzel ya. Yani. O da oğlum ben derdi ederim. hep. Allah razı olsun hocam ne güzel. Bu 2014 yılında Yani şu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde e, Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma dalında dünya birincisi Oldunuz evet. O süreç nasıl bir süreçti hocam Nasıl e, geldi bu birincilik Onun ön safasından başlayarak anlatır mısınız Şimdi e, ben 2010 yılından beri Diyanette kadro olarak vazife yapıyorum Daha önce Türkiye'de yapılan yarışmalara Katıldım kurum içinde Diyanetin içinde ve diğer farklı Yerlerde yapılan yarışmalara Bizim okuyuş tavrımız Arap tavrı okuyoruz biz Türkiye'de Arap tavrı okuyanlara Pek rağbet edilmiyor Bir haksızlık yapılıyor dersem evet. ağır olur Fakat evet. pek rağbet üst kesim Yani bizim kıraat hocalarımız Vesaire evet. Dolayısıyla biz buralarda pek dereceye giremedik Hep kalbimde diyordum ki Ben bir Arap ülkesine yarışmaya gitmek istiyorum yani Derece yapmasaktım bile Kalbimde o inancım vardı Ve bunu yani birkaç yerlere bildirdim Bir gün telefonum çaldı Diyanetten, Ankara'dan. Dediler ki böyle böyle 2014 yılının Mayıs ayında Tunus'ta Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapılacak. Biz seni göndermeyi düşünüyoruz. Gider misin? Dedim ki hay hay üstüne. Uçarak giderim. Uçarak giderim. <gülüyor> Benim istediğim bu zaten. <gülüyor> Efendim ondan sonra e, Tunus'a iki kategoride tabii yarışma yapılıyor. Bir Kur'an-ı Kerim'i hıfz noktasında yani sağlığınız hafızlık, hafızlık noktasında ve evet. diğer de güzel okuma. Erzurum'dan bir Kur'an kursu da okuyan bir talebe 18 yaşında. O da hafızda çok kuvvetliymiş. Onu da oraya hafızlık yarışmasına gönderdiler. Bir de jüri üyesi. Şu anda Musaflar inceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımız Osman, Osman Şahin hocamız evet. da jüri üyesi olarak geldi. Hı hı. Hep beraber buradan Tunus'a gittik yarışmaya. Bir heyecan tabii. Yani bugüne kadar hayal ettiğim, istediğim şeye ulaşmış olmanın. Bir en anda azından, kendinizi içinde bulmuştunuz. Bir anda kendimize havalanda evet gidiyoruz. <gülüyor> İnşallah dualarla evet. birlikte eşimizin, dostumuzun ailemizin dualarıyla birlikte yarışmaya gitti. Giderken de çok Allah dostu olduğuna inandığım bir abimden özel dedim bir tavsiye istiyorum sizden dedim. Dedim ki ne yapmam gerekiyor? Dedi ki şu anda sen oraya yarışmaya gitmiyorsun. Diğer oraya gelip okuyucu olan arkadaşlarının okuyuşlarından feyiz almaya gidiyorum. Böyle düşün. Böyle düşün. Oraya gidip ben de okuyacağım. Allah'ım bana yardım eyle deyip bu şekilde yola çık niyetin, düşüncen, fikrin, zikirin hep böyle olsun dedi. Eyvallah dedik, çekildik kapıdan. <gülüyor> Aynen bu fikri, bu fikri yaptı yani bu düşünceyle oraya gittik. Yarışma tabii Tunus'ta hükümet düzenliyor bu yarışmayı. Evet. Din İşleri Bakanlığı'nda oldu yarışma. Kurallar çekildi, biz üçüncü günü okuyacağız. O zarftan o çıktı. Okumadan önce de nerede okuyacaksın? Yine zarfla çekiyorsunuz, kısmet Ka yani. Kaç Yeref. kişi katılıyor hocam? Ee, 22 ülke vardı. İşte her kategoriden birer kişi. Evet. Yani güzel okuma kategorisinden 22 kişi vardı toplamda. Evet. Üçüncü günü, yarışma günü benim okuyacağım gün geldi, kura'yı çektik, okumaya başladık, geçtik mihraba. O <gülüyor> Allah dostu diye üst bulunduğumuz abimizin hissiyatı, Tavsiyesi tekrar de. tavsiyesini düşünerek başladık evet. okumaya. On dakikalık bir zaman veriyorlar, on dakikanın içerisinde önüme koyulan mushafta bir ayette geldim. ''Thümme kâne âkibetellezîne esâusû'e'' diye ayetine geldim. Kur'an-ı-Kerim'e bakıyorum. Fimeke'ne Yani ötreyle yazılmış. Evet. Ama ben hafızım, hafızamda akibetelledine diye ezberlemişim evet. ben. Ve kıraat ilmini de okuduk. Galet hani benim yanlış ezberleme olasılığım çok düşük. E belki ilk hafızlık bitirince hı, vardır ama hı. kıraattan sonra yok. Dedim ne bilsen mi yanlışsın, Mushaf-ı Şerif'te mi yanlış yazıyor? Evet. Dedim ki ben acizim, ben yanlışımdır. Belki ben yanlış ezberledim. Mushaf doğrudur. Mushaf doğrudur. Thumme kâne âkibetul lezine diye okudum ben orayı, juri müdahale etti, dedi ki yanlış okudun. Eyvah. Dedim vallahi Mustafa Şenif'te böyle yazıyor. <gülüyor> buyurun bakın. Hemen, hemen sundum, <gülüyor> buyurun bakın diye. Bir baktılar ki Kur'an-ı Kerim Kalun kıratına göre yazılmış. Aha. Biz Asım kıratının hafs rivayetine göre okuyoruz ya, evet. tamam dediler senin bir suçun yok, senden puan kırmıyoruz, tekrar ayete baştan geri Harika. <gülüyor> Böyle okuyunca yani orada o jürinin bana yanlış okuduğun deyişi buradan bir kaynar suyun dökülmesiyle hey, birlikte. Gitti birincilik. <gülüyor> Çünkü yanlış okuma yani hatası yok, çok evet. süper bir okuyuş bile yapsanız direkt keşinlikle. sizden bir, çok büyük puan kırıyorlar, keşinlikle. derecede olmanız imkansız. Rabbim nasip etti okuyuştan sonra indim kürsüden bütün yarışmacılar bütün yarışmacıların şeyleri etrafımı sardı. Tamam kesin sen birincisin kesin sen birincisin. Ama yarışmacılar da öyle diyorsa. <gülüyor> tamam artık. Evet, i̇çimden de diyorum ki ne bir sakin ol. Yani, e, açıklanan <gülüyor> her, şey her şey olabilir. Çünkü orada hakikaten evet. Fas'tan gelen okuyucu kardeşimiz ben çok beğendim kendisini. Benim gözümde o birinciydi. Hı -hı. Hani belki ufak bir hatası olmuştur. Hı -hı. Yani yarışmanın belli kriterleri var. Mesela evet. durduğunuz yer, vakıflar. Nerede duruyorsunuz? Manaya vakıf yerde mi duruyorsunuz? Aldığın yani, yer değil mi? Tabi aldığın yer. Manayı yarım bıraktınız mı? Nasıl oldu? Bunlar çok önemli. Belki oralardan puan kırılmıştır diye onlar ümit ediyorum. Evet. Ee, sizin seçme şansınız yok tabi değil mi onların jürinin seçtiği bir yeri 10 dakikalık süre tabii. tahmin ettikleri bir yeri Hı -hı. veriyorlar önünüze koyuyorlar hadi oku, öyle mi? zarflara koyuyorlar o ayet numaralarını yazıyorlar Kurayla çekiyorsunuz. Tabii, geçiyorsunuz zarfı çekiyorsunuz neresi çıktı gösteriyorsunuz şu sure şu şu ayetler diye Evet. sıranız gelince oradan okuyorsunuz Sonra yarışma 5 gün sürdü 5. günün sonunda 22 yarışmacı vardı güzel okuma dalında. 22'de hafızlık dalında. Dediler ki biz 17 kişiyi açıklayacağız. İlk 5'in dışında. ilk 10 yani dereceye yani giremez. 17 sonraki 17'yi. Tabii 5'ten yani, sonraki tamam. 17'yi sırasıyla değil karışık olarak katılım belgesi vereceğiz herkese. Yani siz elendiğiniz manasına geliyor. Evet, Olacak. Ter, ter, ters düşününce. Evet. İnşallah diyorum ismim okunmaz. İnşallah <gülüyor> ismim okunmaz. 17 kişide ismimiz okunmadı. Dedik ilk 5'teyiz. Ama 5'in ilk 5 yan yana duruyoruz. Hangimiz birinci, hangimiz beşinci, hangimiz üçüncü hiçbirimizden bir haberimiz Tahmin yok. Tahmin de yok. Tahmin de yok. Evet. Şimdi buradan Osman hocamızla gittik yarışmaya, jüri üyesi. Evet. Osman Hoca tabi jüri üyesi, kendi arasında karar almış, açıklanacağı güne kadar hiç kimse açıklanmayacak. Renk, yani, kim, ver, renk, renk belli yok. evet. Otellerimiz de farklıydı orada. Yarışmacılar Çok ayrı var. bir otelde, jüriler farklı bir otelde kalıyordu. Zerre kadar şike yok yani. Tabii şike hiç <gülüyor> yok. Görüşme <gülüyor> imkanımız yok. Osman hocamızı işte yarışmanın olduğu yerde görüyorduk, gidiyorduk biz kendi otelimize. Evet. Çarşamba günü açıklandı 17 kişi dediler ki ilk beşe girenler de Cuma günü Cumhurbaşkanlığı sarayında açıklanacak iki gün var Oo. iki saati biz kaldıramıyoruz <gülüyor> o heyecanlı iki gün sonrasını bekle bekleyeceğiz Allah bekle Uyku girer mi gözeye Perşembe günü dediler ki bütün yarışmacılar Tunus'u gezdirelim gerçi onlar da şu yüzden oturuyor hani ilk beş işte plaketler işte katılma belgeleri ve diğer şeyler hazırlanacağından ötürü hmm. iki gün olmuş Cumhurbaşkanlığı sarayında yapıldı tören. Teren. İşte Tunus'un resmi kanalları canlı yayında verildi çoğu ülkelere. Birincilik bizim ismimiz okununca oradaki duyguyu şimdi nasıl anlatayım anlatamayacağım onu. <gülüyor> Kalpten gidecektiniz heyecandan. <gülüyor> Kalpten gideceğim heyecandan <gülüyor> ayrıca o duygusal bir şey. Ya Rabbi bu kâş. nasip ettiğin böyle bir şey. Ya Rabbi amelde de birincilikler nasip amin eyle. Amin, amin. İşte bu işin vermiş olduğu kibir acaba bizde olur mu? Kibir, Allah kibirden Allah muhafaza eylesin Allah'a. Yani bir dualar... Anlatamıyorum yani şu anda ne desem boş. Müthiş bir heyecan diyorsunuz. Müthiş bir heyecan. Evet. Allah şükürler olsun böyle bir şey işte. E, birinci oldunuz. Birinci yani. olduk ama Allahü Teala tekrar söylüyorum. E, yani... E, Dünya Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasında birinci olunca cennetle müjdelenmiyor insan. Değil mi? O dünyevi bir şey. Dünyevi yani. bir şey. E, manevi boyuttan bakıldığı zaman aslında iyi bir şey değil. Öyle Çünkü insanların Hı. size de rağbeti... İnsanların size bakış açısı daha evet, bir başka oluyor. Evet. Bu ki diyor dünyayı Kur'an okumada birinci olmuş. Bunun ahlakı demek ki on numara. Bir yerde size örnek alıyor. Küçük bir şey gördüğünde değil Tabii mi hocam? Küçük bir hata gördüğünde diyecek ki yani bu Hoca Efendi mi dünya birincisi oldu. Evet, Onun delirtmemek için delirtmemek ayrı için... bir sorumluluk yüklüyor evet, değil mi hocam? Bu sorumluluk da omuzlarımızın üzerinde. Aynı şeyi Bünyamin Hoca da söylemişti. Bünyamin topçu da söylemişti. Evet. Hakikaten müthiş bir sorumluluk getiriyor bu. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Daha da ...hani bu işi daha yukarılara taşımak icap ediyor gibi evet. duygularını söylemişti o zaman. Bu çok iyi ya. Son yıllarda hani e, Türkiye'den de artık e, dünya birincilerinin çıkması hakikaten bizim de göğsümüzü kabartıyor. Program olarak da hani biz çok memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz sizler gibi dostlarımızı ağırlamaktan. Eyvallah. Hakikaten bu bayrak zirveye kadar taşındı. Hani Türkiye son yıllarda belki son 10-15 yıldır müthiş bir sıçrama yaşadı her alanda. En büyük sıçramayı da bence Kur'an-ı Kerim dalında yaptı. Güzel okuma dalında yaptı sıçramalarını. Rusya'da olsun diğer ülkelerde Hırvatistan'da olsun sizin gittiğiniz Tunus'ta olsun. Dört bir tarafındaki ülkelerde evet. değerli kari dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz müthiş başarılarla dönüyorlar. Bu da Türkiye'nin itibarına itibar katıyor aslında. Ma maddi itibarda katıyor belki manevi itibarda katıyor. Evet. En güzeli de bence manevi kısmı. Tamam. Kur'an dalında birinci olmak çok evet. iyi çok güzel. Hani dünyevi boyutu mutlaka var ama ahirete bakan boyutu da var hocam Allah'ın izniyle. O sorumluluk daha çok artıyor dediğiniz gibi. İnşallah gelecek nesillere de, sizden sonra gelecek nesillere de bu birincilikler motivasyon getirir. Onlar da sizlere imrenirler, özenirler, ıpta ederler. Evet. Ve onları da bir manada heyecanlandıracaktır bu sizlerin başarıları. Evet hocam bir ara verelim. Sonrasında inşallah yine Kur'an-ı Kerim'de devam edelim. İnşallah. Değerli Burçefe dinleyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da ile 19.00'da radyonuz Burçefe'de. her pazar Türkiye saati ile 19.00'da radyonuz Burç Efendi. Merle Burç Efendim dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Hafız Nebi Yaşar. Kendileri 2014 yılı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birincisi oldular Tunus'ta. Evet Nebi Hocam gene Kur'an diyelim inşallah. Hud Suresi 36-49. ayetleri okuyacaksınız değil mi hocam? Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أن آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نَعْلِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهم ve yıcnâgül ve kulla ma mırra عليهم خَرُم مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ Kulln hamil fi ve ahlak illa man سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ, آمن مَعَهُ إِلَّا وَقَالَ tajri O, kanı, fi, mağzili, abuney, Acımıni <Sessizlik> min حال بينهما الموج فكانا من المغرقين قال سأوي الى جبل يرصمني من الماء ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم Ya Nuh, in'u li'se min ahlik in'u amalun gheru فَلاَ تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Oh layanuhu bi tib salamin minna wa barakatun alayka wa ala O muhssen thumma yemssüm minna azab alim. Tilk min amban. Sondakallahul Azim. Nebi Yaş hocamız Hud suresinin 36 ila 49. ayetlerini okudular. Hud suresinin 36 ila 49. ayetlerinin meali şöyle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nuh'a şöyle vahyolundu ki, artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında, hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kafirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de, bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap ve o zalimler lehinde, benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyor. Halkından ileri gelenler her zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da siz dedi. Şimdi bizimle alay ediyorsanız elbet bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir. Artık rüsva edecek azabın kime gelip çatacağını...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 Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve bereketlerle gemi Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız, sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır. İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onların ne sen ne de milletin bilmezdiniz. Öyleyse onların red ve inkarlarına karşı sabret, dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akıbet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacak. Mealini verdiğim ayet kelimeler Hud suresinin 36-49. ayetleriydi. Evet Nebi hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Uzun bir okuyuş oldu ama hakikaten tadında damağımızda kaldı hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kulaklarda hoş bir name bıraktınız. Gönüllerde de inşallah bir inşirah hasıl olmuştur bu vesileyle. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımıza icabet ettiniz. Nazik davetimizi kırmadınız, kabul ettiniz, buyurdunuz, geldiniz. Allah razı olsun. Evet Nebi hocam son olarak söylemek istediklerinizi lütfeder misiniz? Ben çok teşekkür ediyorum e, nazik davetinizden ötürü. Sizinle burada olmak hocam. güzeldi. Oturduk, hasbihal ettik. Kur'an-ı Kerim hakkında bir şeyler konuşmaya gayret ettik. Umarım dinleyicilere bir nebze bir yerde faydamız dokunmuştur. İnşallah hocam dinleyicilerimizden de e, dua talep ediyoruz hayır dualarını bizlerden esirgemesinler i̇nşallah Rabbim Kur'an-ı Kerim'i <gülüyor> hıfız eden layıkıyla ezberleyen layıkıyla anlayan layıkıyla yaşayanlardan bizleri eylesin amin hocam amin inşallah e, bu vesileyle size de çok teşekkür ediyorum tekrar, rica ederim tekrar. hocam rica ederim. Siz... çok sağ olun hocam Allah razı olsun Aynen. belki başka bir vadide tekrar buluşuruz inşallah hocam i̇nşallah. değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an vadisi sona erdi